Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam Programına programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün aslında uzun zamandır Türkiye'de tartışılmakta olan ve Türkiye'nin gündeminden zaman zaman inmiş gibi görünen ama tekrar ısıtılıp ısıtılıp Türkiye'nin gündemine gelen iki B'ler konusunu konuşacağız. Ee, Haziran e, 2011'de yapılacak genel seçimlerle birlikte iki beyler konusu yeniden gündeme geldi Şu anda anayasa mahkemesinde e, sürmekte olan bir e, dava var zaten iki beyler konusunda Ancak e, 2009 yılında e, çıkarılan bir kanunla e, iki beyler şu anda da satışa çıkarılmış durumda e, Yani sorun hala devam ediyor e, Bu konuyu... E, e, tema Vakfı Teknik Danışmanı Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Metun Şenol'la konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, geçen hafta e, tema e, sorunun çözümüyle ilgili bir basın bülteni yayınladı ve dedi ki 2B sorunu satışla değil süreli mülkiyetle çözülür e, bir çözüm önerisi getirdi. Evet. E, bu çözüm önerilerine ve e, gelmeden önce e, isterseniz bu 2B nedir? İlk önce ondan başlayalım. çünkü. Aslında Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır konuşulan bir konu ama e, insanlar iki beynin hani orman vasfı dışına çıkarılmış araziler dışında tam olarak ne olduğunu e, bilmiyorlar e, pek çok insan. İsterseniz tanımla başlayalım orada öyle daha rahat devam ederiz. Evet. Çok doğru bir noktadan giriş yaptınız. Elbette ki önce iki be nedir? Evet. Neden bu kadar sık sık gündeme geliyor? Neden bu kadar kıymete biniyor? Diye önce buradan evet. başlamamız lazım. Lütfen. Buraya girerken 6831 sayılı Orman Kanunu'nun birinci ve ikinci maddesini çok dikkatli okumamız ve bunları da hakikaten zihnimize taşımamız lazım. Birinci maddesi ormanları tarif ediyor. Nedir orman? Ve bir satırda tarif ediyor. E, Tabi olarak veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır diyor. Yani 6831 sayılı yasaya baktığınızda ormanı bir ağaç deposu gibi göstermeye <gülüyor> evet. çalışıyor. Çok yetersiz bir tanım. Evet. Ha, i̇şte buradan ağacı da kaldırırsanız orman vasfını kaybetmiş yerlere konu ediliyor. Evet, yani Ve, tanımdan başlıyor. Tanımdan kaldı. başlıyor. Zaten Hı -hı. bu sıkıntı tanımdan Hı -hı. başlıyor. Ve bu tarif yapıldıktan sonra ancak diye 11 bent halinde izah edilen nelerin orman olmadığı konusu daha geniş anlatılıyor. Oysa orman kısa bir e, cümleyle ifade ediliyor. Şimdi ikinci maddeye baktığımızda yani 2 b de hı hı. içerisine alan hı hı. bunlardan birincisi 2A. Bu da en az 2B kadar üzerinde durulması e, gereken bir şey. Bu 2B kavramı orman kanunun ikinci maddesinden kaynaklanan bir kanun. Hı hı. B bendinden kaynaklanan. Burada da daha önceleri işte efendim 60'lı yıllar baz alınarak daha sonra 70'li yıllar en son anayasada ve 1740 sayılı yasayla da birlikte 31-12-1981 yılına kadar bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybeden yerler orman sınırları dışına çıkartılır der. Hı hı. Tabii bu sınır dışarıya çıkartılırken eğer devlet ormanı ise hazine adına işte şahıs ormanı ise şahıs adına bir müessese bir kurum ormanı ise o kurum adına çıkartılır şeklinde hı hı. Tabii, yani bilim ve fen e, va, e, niteliğini kaybetmiş e, ibaresi burada yine e, bu hatalı bir ibaresi kendi, kendi kendine üfade. kaybedemiyor böyle bir e, orman kendi kendine bir şeylerini kaybetmez oysa <gülüyor> Ormanı eğer odun deposu veya arsa ofisi gibi görürseniz ormanı ki nitekim tarife baktığınızda maalesef öyle görüyoruz. Evet. Onun için mutlaka bu tarifin ele alınarak ormanın bir yaşam alanı olduğunu, ormanın bir ekosistem olduğunu tarif edecek bir genişletilmiş tarifin yapılması gerekiyor. Ha, buna... Efendim insanlar diyorlar ki demek ki bir yerden onu, ağacı çıkarırsanız oranın orman vasfını kaybettiğini söylemiş hı hı. oluyorsunuz bu durumda. Ve ondan sonra da istediğiniz gibi bir düzenlemeye getiriyorsunuz. Ancak burada tehlikeli olan bu ikibe alanları yani mülkiyeti devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan orman alanlarının hı hı. satışları. Anayasaya baktığınızda 169. maddeye böyle bir satışı yapmanız mümkün değil. Evet. Fakat siyasi otorite o kadar akıllı davranıyor ki gene 2924 sayılı bir kanun var. Orman köylerinin kalkındırılması kanunu. Evet. Siyasi otorite bu kanunda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor ve yapacağı değişiklik... Orman köylerini kalkındırma ve hazineye devredilen orman arazilerinin değerlendirilmesi kanunu hı hı, hı hı. haline getiriyor. Hı hı. Yani burada adeta satış işte yapmak efendim, için bir kılıf, bir zemin, zemin hazırlar bir duruma getiriliyor. Şimdi peki iki B'lere birkaç örnek verebilir misiniz? Ee, diyelim işte kaçak olarak orman içine site yapılmış iki B mi oluyor orası? Şimdi tabi kaçak olarak site yapılmış, mahalleler kurulmuş. Hı hı. Buralar iki bey'e konu ediliyor. Peki tarım arazisi açılmış. Tarım arazisi olmuş. Hı hı. Gene iki bey'e konu arazi. Ağaç araziler. kesildiği anda iki bey mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Evet. Ki tarif zaten onu gösteriyor. Yani siz bir orman tarifinde doğrudan doğruya ağaç ve ağaççık toplulukları diye tarif ederseniz Sonuçta da ağaç kesildiğinde de burayı <gülüyor> iki vasfını kaybettirmiş e. olursunuz. E. Oysa ormanlardan insanların faydalanması o kadar sınırlı olmalı ki orada o kadar e, büyük bir canlı kütlesinin hakkı ve hukuku var ki bizim de onlarla birlikte onlardan bir parça hı hı. faydalanma hakkımız var. Oysa baktığınızda ormanın havasını dahi teneffüs ettiğinizde size yarar sağlayacak bir şeyi evet. vardır. Sanıyorum burada sorun bir de bakış açısı. Yani biz e, suya da e, yani ağaca baktığımız gibi yani suya bir varlık, ormana bir varlık, kendi içinde bir varlık, bir değer olarak değil bir kaynak olarak Baktığımız sürece, e, bu bakış açısını evet. değiştirmediğimiz evet. sürece bu hatalar da evet. devam edecek evet. sanıyorum. Şimdi değil mi? efendim su dediniz, hı hı. eskilerin bir sözü vardır. Akan su kir tutmaz diye. İşte bu zihniyetten hareket edilerek maalesef akarsularımız kanalizasyon gibi kullanıldı. Hı. Şu anda da Türkiye'de temiz akan akarsu kalmadı. Evet. Şimdi artık çok e, haklısınız bir doğal kaynaklarımıza bakış açımızı çok iyi değiştirmemiz lazım ve bir şeylerin artık farkına varmamız lazım. Evet. Peki tekrar 2B'ye gelirsek. Ee, şöyle bir ibare e, devlet hazine mülkiyetindeki alanları satar, kiralar istediğini yapar gibi bir yine e, mantalite var. Yani bizim devlet sanki başka bir varlık ve bizim adımıza e, aslında devlet bizim adımıza orada var. Yani bizi temsilen orada var yani kamuyu. Evet. temsilen. Ee, ben vatandaş olarak e, o arazinin bütün vatandaşlar kadar eşit olarak aslında ve aynı zamanda orada yaşayan canlılar kadar e, eşit hak sahibiyim ve benim adıma böyle bir şey yapamaz aslında, değil mi? Yapmaması gerekir. Hani mantıklı... yapmaması <gülüyor> gerekiyor. Size katılıyorum. Hatta bir ara şöyle gene siyasi otellerden bir tanesi şöyle bir ifade kullandı. Efendim sulak alanları kurutup köylüye tarım alanı olarak vereceğiz diye. Efendim bu doğal kaynaklar, sulak alanlar, ormanlar siyasi otoritenin malı değil. Halkın malı. Ve Halk, orada yaşayan canlıların... Orada yaşayan canlıların hı hı. Hı hı. malı. Hem bir siyasi otorite, efendim ben yaptım oldu şeklinde bir mantıkla olaya bakamaz. Şimdi burada... E, Tema Vakfı'nın o bildirgesinde şöyle bir şey var. Devletin elinde bulunan iki türlü arazi var. Mülkiyet bakımından biri hazine arazileri. Biri de devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler. Yani halkın o yetkiyle devlete verdiği, halkın hı hı. verdiği, hı hı. o yetkisini verdiği araziler. Şimdi hazine arazileri. Bir anlamda su götürür. Efendim bu satışı herhangi bir şekilde yapılabilir düşüncesiyle hı hı. alınmış bir ifade. Ama halkın devlete verdiği bir yetkiyle mesela bir ormanını teslim ediyor. Mesela hı hı. bir akarsuyunu, suyunu teslim ediyor. Denizini, kıyısını teslim ediyor. Buralarda devletin... E, ...halk adına bir tasarruf yapma veya satış yapma yetkisi asla Hı -hı, yok, yok ve anayasada da bu hüküm altına alınmıştır. Hı -hı. Evet Bey, isterseniz bir müzik arası verelim. E, sohbetimize Tabii birazdan efendim. devam edeceğiz. E, evet e, Bob Marley'i analım e, ve e, No More Trouble adlı parçasını çalacağız. Don't Geçen pazar Bob Marley'in e, doğum günüydü 6 Şubat. E, onun anısına No More Trouble adlı parçayı çaldık. Ve iki B'leri konuşmaya devam ediyoruz. Tema Vakfı Danışmanı ve e, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Metin Şenol konuğumuz. Metin Bey e, ilk bölümde iki B'ler nedir? Ormanın e, tanımının değil, nasıl değiştirilmesi gerekir? Ve bunun değiştirilmesiyle aslında e, çözüme giden yol ...açılmış olur. Bunları konuştuk. Peki... ...iki beylerin... ...nasıl değerlendirilmesi gerekir? Yani şu anda süren bir dava var değil mi Anayasa Mahkemesi'nde? Evet, evet Hem o davadan biraz bahseder misiniz? Hangi aşamada olduğundan? Hem de çözüm olarak... ...bir süreli mülkiyet... ...öneriliyor. Bundan bahsedebilir evet. misiniz? Şimdi efendim... ...tabi iki beyi... ...bir kere baştan... Kanun metninden kesinlikle bunun çıkartılması hı hı. lazım. Ha, belirli bir tarihe kadar bu türlü ikibeye konu edilmiş yerleri de e, süreli mülkiyet dediğimiz, yani devamlı bir mülkiyet hakkını siz veremezsiniz, anayasaya göre de veremezsiniz. Süreli mülkiyet nedir bu? 20 yıllık, 30 yıllık bir kullanım hakkı belki olabilir bunu Tam olarak da ortaya koymuyoruz. Belki olabilir. Ancak burada ilk hedefimiz gerek anayasanın 169. ve 170. maddelerin maddelerin iptal edilmesi. Gerekse 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ikinci maddesinden bu ifadelerin kaldırılması kesinlikle bir kere sağlanmalı. Bir kere hı hı. olaya buradan başlamamız lazım. Diğer taraftan. Şimdi şöyle bir örnekle e, olaya bakmak istiyorum. Lütfen Mes somut bir örnekle gidersek evet, belki daha Gölcük anlaşılır. Mesela Gölcük depreminde Hı -hı. daha önce denizden doldurulan yerleri deniz tekrar aldı. Nedir? Orada bir deniz ekosistemi var, aldı. Şimdi orman ekosistemi içerisinde orman vasfını yitirmiş yerler diye tarif ettiğiniz o iki beye konu yerler, mübela etmiyorum, 3 sene, 5 sene insan ayağı değmesin, oraların tekrar orman örtüsüyle kaplandığını göreceksiniz. Evet, zaten enteresan, antiparantez açıyorum. Ee, enteresan bir şey, e, ben geçtiğimiz yıllarda yaptığım bir haberden biliyorum. Ee, terk edilen tarım arazileri, işte göç nedeniyle bir şekilde, kente evet. göç nedeniyle terk edilen tarım arazilerinde inanılmaz bir ormanlaşma Söz konusu evet. yani orman tekrar tarım arazilerine geri geliyor tarımda evet. olduğu gibi tabii evet. ki evet. E, oradan işte bir şekilde site yapıldıysa da o orman yeşil örtü kendiliğinden gelecektir. çünkü Kes, Kesin öyle yani burada şunu ben e, Hı -hı. anlatmak istiyorum demek ki bilim ve fen bakımından orman <gülüyor> niteliğini kaybetme ifadesinin ne kadar... Yanlış bir ifade olduğunu hatta site kurulun insanları oradan çıkartın o sitelerin çatılarına dahi ağaç tohumları gelip çimlenip orada belirli bir süre sonra bazı bir e, orman ekolojisini yeniden elde etme konusunda gayretini görürsünüz şeylerde. Evet. Hani demek ki biz eğer bu alanları tekrar ormana kazandırmak istiyorsak ben... Buralara illa ağaçlandırma yapalım da demiyorum. Burayı koruyalım. Hı hı. Burayı belirli bir esasta tutalım. Bir de biraz kendi haline kendi bırakmak haline da aslında bırakalım. yeterli. Doğa onu kendi kendine hallediyor El, zaten. Elbette ki. Bir de şöyle bir esas vardır. Şimdi orman içi açıklığı. Orman içerisinde açıklıklar da vardır. Evet. Bu orman içi açıklığı da orman ekosisteminin bir parçasıdır. Yani ormanda yaşayan canlıların ihtiyacının karşılanması, hı hı. yiyecek ihtiyacının karşılanması. Orman içerisindeki çalılıklar, fundalıklar, makilikler bunların hepsinin orman ekosistemi içerisinde son derece önemli yeri vardır. Yani sadece ağaç olan yer <gülüyor> olarak görüldüğü sürece evet. evet. Görüldüğü sürece işte o karşımıza hatam. böyle rantlar çıkıyor. Karşımıza <gülüyor> böyle siyasi otoritelerin işte birilerine bazı şekilde bu bizim e, toplumumuzun olan değerleri rahatlıkla e, kullandırmalarını veya satmalarını gerektiren bir kapı açılmış oluyor. Onun için bu alanları bir kere kesinlikle Orman içine yapılmış siteler, orman içerisine kurulmuş mahalleler süratle buradan çıkartılması lazım. Hı hı. Süratle. Yani ikibe kavramını böyle asılsız olan bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybeder, kaybeden yerler diye hem anayasada hem orman kanununda siz tarifin içerisine alırsanız bunu... Bu dönemde 1981 yılına kadar dersiniz. Efendim anayasaya 169 ve 170'i değiştirirsiniz. Ondan sonra der ki bu 2011 yılına kadar hı hı. bilim ve fen bakımından <gülüyor> değiştir, kaybeden yerler der. Efendim 10 yıl sonra bir başka biri gelir der ki o yaptı ben bundan daha hızlı yapayım. O da... 2021 yılına kadar der ve bu süreç böyle devam eder gider. Onun için hep ısrarla üzerinde duruyorum. Bir kere kanundan iki ve kavramının çıkması lazım. Evet. Diğer bir olay eğer tarlaysa oranın tekrar orman ekolojisine kavuşturulacak ve kazandırılacak tedbirlerin alınması lazım. Bu tedbir koruma tedbiri, ağaçlandırma tedbiri olarak düşünebilir. Eğer bu bir site veya bir mahalle ise ki hatta öyle ki mesela İstanbul'da bir Sultanbeyli ilçesi evet. iki be kapsamında e, Ben hatırlıyorum orada biz küçükken piknik yapardık. Evet. <gülüyor> Oysa işte bakıyorsunuz ha bu insanları böyle sığınmacı bir şeyle efendim işte bu kadar halk var biz bunları hmm. mağdur mı edelim? Tabi burada belediyelere çok görev düşüyor evet. değil mi? Yaral burada değil mi? mağdur etmeyelim insanları Peki bu kadar yapı oraya yapılırken, bu kadar orman alanı yok edilirken orada bir orman idaresi yok muydu? Orada bir devletin bir organı yok muydu? Vardı. O zaman ikibe konusunu halletmeden önce yargı yolunu açalım. İşte şimdi bizim de yapmak istediğimiz olay o. Hı hı. Yargı yolunu açalım biz burada. Hani biz kimsen, kimseyi... Ee, hani Bağcıyı dövmek değil evet. amaç. Ha, burada çözüm bulunsun ve yaklaşımlar bu şekilde olsun. Ormanın önemi, gelecekte önemi düşünülsün ve ona göre e, ormanın ne olduğu kavramı tarif olarak tekrar yapılsın. 2B kavramı e, yasadan ve anayasadan çıkartılsın ve böylelikle biz bu sıkıntıları tekrar yaşamayalım. Çünkü bizim doğal değerlerimizi siyasi otoritelere teslim edecek kadar bunlar kıymetsiz değildir. Bu doğal değerlerimizin hepsi gelecek neslimizin malıdır. Evet. Eğer biz vatanımızı seviyorsak, neslimizi seviyorsak onlara biz gelecek hazırlamakla yükümlüyüz. Ona da bugünden başlamamız lazım. Evet. <gülüyor> Ee, çok teşekkürler Metin Bey katıldığınız için gerçekten de artık e, anayasaya ve e, kanunlara e, bu bakış açısının girmesi gerekiyor. Yani e, çevre hakkının, ekolojik e, uyumun ve e, suyun, ormanın, e, kumun. Denizin, Kesinlikle. gölün birer varlık, bir değer olduğunun bir şekilde e, e, vurgulanması gerekiyor. Bir panelden söz etmek istiyorum e, programı sonlandırmadan önce. E, sizin de katılacağınız bir panel 17 Şubat 2011 tarihinde ormanların oy hakkı yok e, konulu e, bir panel. 2B sorunu Çözüle bu şekilde çözülemez başlıklı bir panel olacak ve çözüm önerileri konuşulacak panelde saat 9:30 ile 12 arasında Hilton otelinde evet. Profesör Doktor Sedat Ayanoğlu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Ona Bilimdalı Başkanı Avukat Ömer Aykul Tema Vakfı Hukuk Danışmanı e, siz, Metin Şenol e, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ve Cafer Yüksel Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği Sözcüsü e, 17 Şubat'taki Panel'de evet. yer alacaklar e, Evet programı Kapatmadan önce her zamanki gibi e, Sizi %100 Ekolojik pazarlara davet etmek e, istiyorum. Evet Buğday Derneği'nin yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin ortaklığıyla kurduğu ve denetlediği pazarlar. Bugün Bakırköy'de, yarın yani cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da açılıyor. Hepinizi sağlıklı bir alışveriş için %100 ekolojik pazarlara bekliyoruz. Hoşça kalın iyi hafta sonları.